Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, rahmet elçisi efendimizin o zirve ahlakıyla gönüllerde belirgin bir etkinliği vardı. Onu tanıyan, fıtratının önüne büyük duvarlar örmeyen herkes, peygamber efendimizle ilgili Güzel kanaat sahibiydiler. Ona olumsuz yaklaşımları olamazdı. İnsanlar güzelliklere karşı Derin tepkiler gösteremezlerdi. Yeter ki güzelliği anlayabilsinlerdi, Farkına varabilsinlerdi. Hazreti Ömer Efendimiz muhakemesi çok keskindi. Kavrayışı çok yüksekti. Özüyle sözüyle bir olandı. Hiçbir menfaat için Bildiği doğruları eğip bükmezdi Gelen ayetlerden yer yer haber oluyordu Peygamber Efendimiz Kabe'de namaz kılarken zaman zaman karşılaşmış ve ayetleri dinlemişti Peygamber Efendimiz'e Mekke'nin öncüleri Kâhin diyorlardı, şair diyorlardı, sihirbaz diyorlardı Bu kara propaganda Mekke sakinlerini etkiliyordu Zihinlerini karartıyordu ön yargı oluşturuyordu. Ömer Efendimiz işin aslına vakıf değildi. Söylentilerden haliyle o da etkileniyordu. Bir gün kabeye gelmişti. Kendisi olayı şöyle anlatıyordu: Ben İslam'ı henüz kabul etmemiştim. Bir gün Peygamberi rahatsız etmek için evden çıkmıştım. Kabe'ye geldiğimde Rasulullah benden önce hareme gelmişti. Ben oraya varınca Resulullah namaza durmuştu. Hakka suresini okuyordu. Ben kendisine yaklaştım ve okuduklarını dinlemeye başladım. Kur'an-ı Kerim'in sihri benim bütün varlığımı sarmıştı. Kendi kendime diyordum ki, bu adam mutlaka bir şairdir. Zaten Kureyş kendisine şair lakabını takmıştı. O sırada şu ayet okuyordu. O bir şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz O zaman dedim ki Kendisi mutlaka bir kahindir Tam o sırada Resulullah şu ayet okuyordu O bir kahin sözü değildir Ne az düşünüyorsunuz O alemlerin Rabbı tarafından indirilmiştir Bu kelamı dinledikten sonra İslam kalbime Yerleşmeye başladı diyordu Hazreti Ömer Efendimiz ikinci bir olay yaşıyordu Ömer Efendimizin Yakın akrabalarından Leyla bin Ebi Hasme ve kocası Hazreti Amir bin Rabia Habeşistan'a hicret edeceklerdi. Leyla bin Ebi Hasme radıyallahu anh'a şöyle bir olay anlatıyor. Ben hicret için eşyalarımı topluyordum. Ve kocam Amir bin Rabia bazı ihtiyaçlarımız için çarşıya çıkmıştı. Derken henüz Müslüman olmamış Ömer bize geldi. Biz onun elinden çok çekmiştik. Fakat bu sırada o bir yerde durup bizi seyrediyordu. Sonra konuşmaya başladı. Abdullah'ın annesi gidiyor musunuz? Ben evet. Sizler bizi rahatsız ettiniz ve bize çok zulmettiniz. Biz artık Allah'ın topraklarından birine gideceğiz. Umarız ki orada bu zorluklardan kurtuluruz. Bunun üzerine Ömer, Allah sizinle beraber olsun dedi. Sesi titriyordu. Yüzü ağlamaklıydı. Bizim Mekke'den ayrıldığımıza belli ki çok üzülmüştü. Az sonra kocam amir geldi. Ben, Abdullah'ın babası, keşke Ömer'i görseydin, az önce buradaydı. Bizim ayrılmamıza nasıl da üzülüyordu, sanki İslam'a diyordu. Kocam diyordu ki Hattab'ın eşeği Müslüman olur da Hattab Müslüman olmaz diyordu. Bu umutsuzluğundan dolayı söylediği bir sözdü. Çünkü onun katılığını ve İslam'a karşı şiddetini görmüştü. Bildiğimiz gibi Darun netvede karar alınıyordu. Karar Peygamber Efendimizin öldürülmesiydi. Bu işi Hazreti Ömer Efendimiz üstleniyordu. Yola koyuluyordu. Yolun sonu İslam'la şereflenme oluyordu Hazreti Ömer Efendimiz bir anda mümin oluyordu Bu mümkün olabilir miydi? Elbette yüksek bir etkileşimle mümin olmak mümkün olabilirdi Ama bu çok müstesna olan bir durum olabilirdi Oysa insanın ve evrenin işleyişinde oluşumunda tediricilik vardı İşin usulü, yolu yordamı vardı Önce alakanın uyanması vardı Sonra bilgilenmek adına sorular sormak vardı. Sonra da öğrenmenin arayışına tam anlamıyla girmek vardı. Yani ilimle donanmak vardı. En sonunda iman iklimine yürümek vardı. İslamla şereflenmek vardı. Aklın devreye girmesi gerekiyordu. Kalbin devreye girmesi gerekiyordu. Sonra bir sonuca ulaşmak gerekiyordu. Bu yol, bu tabi yol... Hazreti Ömer Efendimiz için de söz konusuydu. Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber Efendimiz'i öldürme sorumluluğunu üzerine alıyordu. Bunu tek başına üstleniyordu. Gündüz gözüyle, Peygamber Efendimiz'i öldürmeye gidecekti. Peki bu mümkün olabilir miydi? Bir kere, Peygamber Efendimiz'in çevresinde, azımsanmayacak sanmayacak mümin insan vardı. Korkusuz yiğitler vardı. Nice işkencelere maruz kalmış, Keş müminler vardı. Bir de içlerinde Sa'd bin Ebi Vakkas gibi yiğitler yiğidi vardı. Bir de içlerinde tam bir cengaver olan Hazreti Hamza Efendimiz vardı. Onlar Peygamber Efendimizin çevresinde çelikten bir duvar örmüşlerdi. Bu çelikten çerçeveyi kim kırabilirdi? Kırmak isteyen kendisi ölümlerden ölüm beğenirdi. Hazreti Ömer Efendimiz elbette bu durumu çok iyi biliyordu. Peygamber Efendimiz'i öldürmenin mümkün olmadığını biliyordu. Hele hele gündüzün bir kişinin böyle bir şeyi yapabilmesi asla mümkün değildi. Belli ki Ömer Efendimiz içinde fırtınalar yaşıyordu, büyük gelgitler yaşıyordu, gerginlikler içindeydi. Dünden bugüne İslam adına öğrendiği hususlar, sanki onu İslam'a yönlendiriyordu. İkinci aşamada garipti. Öldürmek için Darulerkama yürüyordu. Yolda Hazreti Naim karşılaşıyordu. Naim'in sözleriyle yolunu değiştiriyordu. Peygambere giden yoldan dönüyor ve eniştesinin evine yöneliyordu. Oysa asıl hedef belliydi. Asıl hedef en büyük hedefti. Şayet peygamber öldürürse Diğerlerinin işini bitirmek çok kolaydı Burada da bir anlam vardı Ömer efendimizin iş dünyasında derin mücadele vardı Sanki öldürmekten öte bir duygunun bir düşüncenin içinde kıvranıyordu Hazreti Ömer efendimiz eniştesinin evine giderken Büyük öfkenin dalga dalga kin içinde olsaydı kılıcına sarılması gerekirdi ölümcül hallere düşürebilirdi. Daha kavganın ilk etabında bana okuduklarınızı getirin diyordu. Elbette okudukları onda derin etkiler yapıyordu. Daha önce de ayetler dinlemiş, onların da tesiri vardı. Bu yavaş yavaş oluşan bir durumdu. Bir düşünce dönemi gerektiriyordu. Öğrendikleri bilgiler üzerinde ileri boyutta tefekkür etmek, düşünmek gerekiyordu. Peygamber efendimizin duası vardı. Ya Rabbi sen Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam Ebu Cehil ile İslam'a aziz kıl diye dua ediyorlardı. Ömer efendimiz bu duanın yapıldığı zamanlarda 30'lu yaşlarındaydı. Hazreti Ömer efendimiz peygamber efendimizden 13 yaş küçüktü. Ebu Cehil ise elli yaşının üzerindeydi. Hazreti Ömer Efendimiz genç sayılabilirdi. Onun arayışları olabilirdi. Bir hakikat karşısında, bir güzellik karşısında derin derin düşünebilirdi. Kendi toplumunun değerleri şuur altına yeterince nüfuz etmemiş olabilirdi. Ebu Cehil ise orta yaşına geçmişti. Kendi toplumunun düşünce yapısını hayat haline getirmişti. Ayrıca kendi toplumunun öncüsü bir insandı kendi değerlerini öncelikle savunan bir konumdaydı. Mekke müşrik toplumunun değerlerine elbette ikisi de inanıyorlardı. İnanmanın boyutları vardı, dereceleri vardı. Denilebilirdi ki Ebu Cehil'in hücrelerine kadar işlemişti şirk toplumunun düşünüşü. Ama Ömer Efendimiz için aynı şeyi söylemek mümkün olmayabilirdi. Bir de daha etkin bir esas vardı, bir husus vardı. Ebu Cehil, ekonomik olarak varlıklı bir insandı. O toplumda serveti ileri boyutta olanlardandı. İnsan neyle uğraşıyorsa o atmosferden haliyle etkileniyordu. Ekonomi yoğunluklu hayatın içinde olanlar daha bir katı yürekli, daha bir sert oluyorlardı. Bu halle beraber artık ciddi anlamda hesap kitap insanı oluyorlardı. Daima bir Hesabın içinde oluyorlardı Olaylara bakarken Ker ve zarar noktasından değerlendiriyorlardı Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'i onaylasaydı Maddi anlamda Hiçbir kazanımı olmayacaktı Aksine ciddi boyutlarda Kaybolacaktı Ebu Cehil bunu inceden inceye düşünendi Hazreti Ömer Efendimiz Değerler dünyasına Maddi çıkarlar gözüyle bakmayandı O hasbi bir insandı o yiğit bir insandı. O cengaver bir insandı. Yiğitler hayatlarının seyri içerisinde nice risklere, nice tehlikeli hallere gireceklerdi, girerlerdi. Ölümcül atmosferlere girerlerdi. Onlar için ister istemez ölüm çok yakın gibi dururdu. Haliyle bu özellikteki insanlar yer yer ölüm sonrasını düşünmekten kendilerini alamazlardı. Şunu vurguluyorduk, inanma yavaş yavaş düşüne düşüne oluşan bir olguydu. Önce alaka duymak vardı, sonra sorular sormak vardı, daha sonra da bilgi birikimi oluşturmak vardı. En sonunda iman iklimine vasıl olmak vardı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden.